Tatlı ve cilveli bir eda ile konuşmayın ki kalbinde hastalık bulunan bir şahıs şeytani bir ümide kapılmasın. Ciddi, ölçülü konuşun. Hem vakarla evinizde durun da daha önceki cahiliye döneminde olduğu gibi süslenip dışarı çıkmayın. Namazı hakkıyla ifa edin, zekatınızı verin. Hülasa Allah'a ve Rasulüne itaat edin. Ey Peygamberin şerefli hane halkı, ey ehl-i beyt, Allah sizden her türlü kiri giderip sizi tertemiz yapmak istiyor. Oturun da evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve Rasulullah'ın hikmetlerini anın. Allah muhakkak ki latif ve habirdir. İlmi en gizli şeylere bile nüfuz eder. Allah'a teslim olan erkekler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 hesaba çeken olarak Allah yeter. Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Lakin Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Ey iman edenler, Allah'ı çok zikredin. Onu sık sık anın. Sabah akşam onu takdis ve tenzih edin. Odur ki sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için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 onun yoluna davet eden bir peygamber ve aydınlatan bir lamba olarak gönderdik. Sen, mü'minlere, Allah'tan büyük bir lütfa nail olacaklarını müjdele. Sakın kâfirlere, münafıklara itaat etme. Onların verdikleri sıkıntılara şimdilik aldırma ve yalnız Allah'a dayan. Koruyucu olarak Allah yeter. Ey mü'minler! Mü'min kadınlarla nikah akdi yapıp da, Onlara dokunmadan kendilerine boşayacak olursanız, onların iddet beklemelerini isteme hakkınız yoktur. Bu durumda, bağışlayacağınız hediyelerle onları memnun ederek güzel bir şekilde boşayın, ey Peygamber. Biz şu gruplara dahil kadınları sana helal kıldık, mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana harp esiri olarak verdiği cariyeleri, seninle beraber hicret eden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 Peygambere hep salat, rahmet ve senâ ederler ey iman edenler. Siz de ona salat edin ve tam bir içtenlikle selam verin. Allah ve Rasulünü çirkin iddia ve davranışlarıyla incitenlere Allah dünyada da ahirette de lanet etmiş ve onları zelil eden bir azap hazırlamıştır. Mümin erkek ve mümin kadınlara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 kâfirlere lanet etmiş ve onlara alevli bir ateş hazırlamıştır. Onlar onun içinde devamlı kalacak ve kendilerini koruyan veya yardımcı olan kimse bulamayacaklardır. Yüzleri ateşte kah bu yana, kah öbür yana çevrileceği gün ah derler. Ah ne olurdu. Keşke Allah'a itaat etseydik. Keşke peygambere itaat etseydik. Ey Ulu Rabbimiz derler. Sözün doğrusu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 Rahim'dir. Çok affedicidir. Merhamet ve ihsanı boldur. Sebe Suresi Mekki olup 54 ayettir. Bu sureyi şerife ihtiva ettiği konulardan biri olan ve 15. ayette geçen Sebe halkı sebebiyle bu ismi almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bütün hamdler, güzel övgüler gerçek ilah olan Allah'a mahsustur ki Göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. Ahirette de hamdler O'na mahsustur. O, Hakîm'dir, Habîrdir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. Yere giren ve oradan çıkan, gökten inen ve oraya yükselen ne varsa, O hepsini bilir. O, Rahîm'dir, gafurdur, Merhamet ve ihsanı boldur. Çok affedicidir. Kâfirler başımıza gelecek kıyamet, dirilme ve duruşma diye bir şey yok diye iddia ettiler. De ki: Hayır, Rabbim hakkı için o gelecektir. O gaypları bilen öyle bir zattır ki onun ilminden göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey bile kaçamaz. Zerreden daha küçük ve daha büyük hiçbir şey yoktur ki her şeyi açıklayan kitapta levhim mahfuz'da bulunmasın. Böylece Allah iman edip güzel ve makbul işler yapanları ödüllendirir. İşte onlara bir mağfiret ve çok değerli bir nasip vardır. Ayetlerimize karşı koymak için çalışanlara, hükmümüzden kurtulacaklarını sananlara iğrenç ve gayet acı bir azap vardır. Kendilerine ilim nasip edilenler, sana indirilen kitabın Rabbin tarafından gelen gerçeğin ta kendisi olduğunu ve o mutlak kudret sahibi, bütün güzel övgülere layık olan Allah'ın yolunu gösterdiğini bilirler. Böyleyken kâfirler, kendi aralarında şöyle dediler. Siz ölüp de tamamen parçalandıktan ve çürüdükten sonra, size yeniden yaratılacağınızı söyleyerek, peygamberlik iddia eden bir adam gösterelim mi? Yalan uydurup, onu Allah'a mı mahal ediyor yoksa kendisinde delilik mi var? Bir türlü anlayamadık. Hayır, öyle değil. Ahirete inanmayanlar azapta ve derin bir sapıklık içindedirler. Onlar gökte ve yerde önlerinde ne var, arkalarında ne var bakmadılar mı? Eğer dilersek onları yerin dibine geçiririz yahut üzerlerine gökten parçalar düşürürüz. Elbette bunda Rabbine yönelen her kul için ibret vardır. Biz Davud'a tarafımızdan bir imtiyaz verdik. Ey dağlar, ey kuşlar, onunla beraber tesbih edin. Şevke gelip, Allah'ın yüceliğini terennüm edin, dedik. Ayrıca demiri ona yumuşattık, demiri şekillendirme kudreti verdik. Bütün bedeni örtecek, uzun zırhlar yap, onları dokumada intizama dikkat et ve siz de ey Davud ailesi, Hepiniz faydalı ve makbul işler yapınız. Çünkü ben, yaptıklarınızı görüyorum, buyurduk. Süleyman'ın emrine de rüzgârı verdik. Onun sabah gidişi, bir aylık mesafe, akşam dönüşü de bir aylık mesafeydi. Onun istifadesi için, erimiş bakırı kaynağından sel gibi akıttık. Rabbinin izniyle, cinlerden bir kısmı, onun önünde çalışırlardı. Onlardan kim, emrimizden saparsa, ona ateş azabı tattırırdık. O cinler, ona kaleler, heykeller, havuz büyüklüğünde çanak ve leyenler, sabit kazanlar gibi istediği şeyleri yaparlardı. Ey Davut hanedanı, şükür gayreti içinde olun. Kullarımdan gereği gibi şükredenler çok azdır. Süleyman'ın ölüm fermanını çıkarmamızdan sonra cinler ve çevresindekiler onun öldüğünü ancak dayandığı asâsını, bir ağaç kurdunun yemesi sonucunda, kendisinin yere yıkılmasından sonra anlayabildiler. O, yere düşünce, cinler kesin olarak anladılar ki, şayet gaybı bilmiş olsalardı, kendilerini zelil ve perişan eden angarya işlerde devam edip gitmezlerdi. Gerçekten Sebe halkına, oturdukları diyarda bir ibret dersi vardı. Onların meskenleri, sağdan soldan, iki bahçe ile çevriliydi. Peygamberleri kendilerine dedi ki, Allah'ın nimetlerinden yiyiniz, içiniz, O'na şükrediniz. Ne hoş bir diyar, ne iyi, ne müsamahalı ve bağışlayıcı bir Rabb! Fakat onlar, bu davete sırtlarını döndüler. Biz de onların üzerlerine, kükremiş, hırçın mı hırçın, bentleri yıkan bir sel gönderdik. O güzelim bahçelerini, İçinde sadece buruk yemişli, ılgınlık, biraz da dikeni çok, meyvesi az ağaçlardan ibaret, bozulmuş bahçelere çevirdik. Biz, inkar ve nankörlükleri sebebiyle onları, böylece cezalandırdık. Zaten nankörlükte çok ileri gidenden başkasını cezalandırır mıyız? Onların diyarlarıyla, feyz ve bereket verdiğimiz kutlu beldeler arasında sırt sırta vermiş, biri birinden görülebilen, Nice kasabalar var ettik ve bunlar arasında düzenli ulaşım imkanları sağladık. Oralarda geceler ve gündüzler boyunca güven içinde gezin, dolaşın dedik. Fakat onlar bena seferlerimizin arasını uzaklaştır diye dua ettiler ve böylece kendilerine yazık ettiler. Biz de onları dillere destan olan hayret ve ibretle bahsedilen masal haline getirdik. Başka yerlere göç etmeleri suretiyle darma ettik. Bunda elbette çok sabırlı, çok şükürlü olan kimselerin alacakları hayli ibretler vardır. Hakikaten iblis onlar hakkındaki zan ve temennisini gerçekleştirdi. Muradına erdi. Müminlerden bir kısmı hariç onun peşine düştüler. Aslında şeytanın onlar üzerinde bir sultası, zorlayıcı gücü yoktu. Ancak ahirete iman edeni o konuda şüphe eden kimselerden ayır edip ortaya çıkaralım diye ona bu fırsatı verdik. Rabbin her şeyi hakkıyla gözetlemektedir." de ki Allah'tan başka tanrılığını iddia ettiğiniz şeylere istediğiniz kadar yalvarıp durun bakalım. Ele ne geçireceksiniz? Onların ne göklerde ne yerde size verecekleri zerre kadar bir fayda yoktur. Onların oralarda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 Büyükler büyüğüdür. Söyle onlara, Göklerden, yerden sizi rızıklandıran kimdir? Allah'tır de. O halde ya biz veya siz, ikimizden biri doğru yol üzerinde veya besbelli bir sapıklıktayız. De ki, siz bizim suçlarımızdan sorguya çekilecek değilsiniz. Biz de sizin yaptıklarınızdan sorgulanacak değiliz. De ki, Rabbimiz kıyamet günü hepimizi bir araya toplayacak, sonra da aramızdaki hükmü verecektir. O tam adaletle hükmeden ve her şeyi bilen bir hakimdir. De ki: Ona ortak saydıklarınızı bana gösterin bakayım. Hayır, öyle şey yok. Doğrusu şu ki Allah aziz ve hakimdir. Mutlak galip olup tam hüküm ve hikmet sahibidir. Ey resulüm, biz seni bütün insanlığa rahmetimizin müjdecisi azabımızın uyarıcısı olarak gönderdik lakin insanların ekserisi bunu bilmezler bir de eğer doğru söylüyorsanız vaat ettiğiniz kıyamet ne zaman gerçekleşecek derler de ki sizinle öyle bir buluşma günümüz var ki ondan ne bir saat ileri geçebilirsiniz ne de bir saat geri kalabilirsiniz kâfirler biz ne bu kur'an'a ne de bundan öncekilere inanırız derler o zalimleri sen Rab'binin huzuruna duruşma için getirildiklerinde birbirlerine laf atarken bir görseydin. Zebun edilen, dünyada güçsüz bırakılanlar o kibirli olan önderlerine, "Ah, sizin yüzünüzden bu hallere düştük. Siz olmasaydınız biz de iman edecektik." diyecekler. Öte yandan dünyadayken kibirlenenler o zebun edilenlere, ezilenlere, size hidayet geldikten sonra biz mi sizi ondan uzaklaştırdık? Bilakis siz zaten suçlu kimselerdiniz. Ezilenler de kibirlilere hayır. İşiniz gücünüz gece gündüz dolap. Siz daima Allah'a nankörlük körlük etmemizi, ona bir takım şerikler uydurmamızı bizden isterdiniz derler ve böyle atışırlarken hepsi azabı gördükleri o esnada pişmanlıklarını içlerine atarlar. O inkarcıların boyunlarına. Ateşten demir halkalar takarız. Bu yaptıklarının adil bir karşılığı değil midir? Uyarmak üzere peygamber gönderdiğimiz hiçbir belde yoktur ki onların ileri gelen, varlıklı ve şımarık olanları biz sizinle gönderilen şeyleri reddediyoruz. Bunu böyle bilesiniz demiş olmasınlar ve ilave ettiler: Bizim malımız da evladımız da sizinkinden daha fazla. Sizden daha güçlüyüz. Biz öyle iddia ettiğiniz gibi azaba da uğrayacak değiliz. De ki, Rabbim dilediği kimsenin nasibini bollaştırır, dilediğinin nasibini kısar. Ama insanların ekserisi bu gerçeği bilmezler. Bizim nezdimizde size değer kazandıran şey, mallarınızın veya evlatlarınızın çokluğu değildir. Şu var ki, iman edip güzel ve makbul işler yapanlara, bu gayretlerinden ötürü kat kat mükafat verilecek ve onlar cennetin yüksek köşklerinde güven ve huzur içinde olacaklardır. Ayetlerimize karşı koymak için peygamberlerimizle mücadele edenler ve elimizden kaçıp kurtulacaklarını zannedenler ise zorla getirilip azabın içine atılacaklardır. De ki: Rabbim dilediği kimsenin nasibini bollaştırır dilediğinin nasibini de kısar. Siz hayır yolunda, her ne harcarsanız, Allah, onun yerini doldurur. O, rızık verenlerin, en hayırlısıdır. Gün gelecek, hepsini mahşerde toplayacak, sonra da melaikeye, şunlar size mi tapıyorlardı diye soracaktır. Onlar, müşriklerin iddialarından seni tenzih ederiz. Bizim dostumuz, koruyucumuz onlar değil, sadece sensin. Hayır, onlar bize değil cinlere tapıyor ve ekserisi onlara inanıyorlardı diye cevap verirler. İşte bugün kiminiz kiminize fayda veya zarar vermeye güç yetiremezsiniz. O kâfirlere de diyeceğiz ki yalan saydığınız o ateş azabını tadında yalan mıymış, gerçek miymiş söyleyin bakalım. Kendilerine parlak deliller halinde ayetlerimiz okunduğunda o zalimler bu başka değil, sırf sizi atalarınızın ibadet ettiği tanrılarınızdan uzaklaştırmak isteyen bir adam dediler. Ve yine dediler ki bu Kur'an başka değil, sırf bir iftira. Ve yine kâfirler gerçek kendilerine geldiğinde bu besbelli bir büyüden başka bir şey değil dediler. Biz onlara Kur'an'dan önce okuyacakları kitaplar vermedik. Keza senden önce onları uyarmakla görevli bir peygamber de göndermedik. Kendilerinden, Mekke müşriklerinden, öncekiler de hakkı yalan saymışlardı. Halbuki bunların güç ve kuvveti, onlarınkinin onda biri kadar bile değildir. Buna rağmen, azabı engelleyemediler. Elçilerimi yalan saydılar ama, inkârlarına karşı benim reddedişim nasıl olurmuş, iyice gördüler. De ki, size bir tek nasihat edeceğim. İkişer ikişer veya teker teker Allah hakkı için durup düşünmenizi, hem sonra bu arkadaşınızda delilikten eser olmadığını iyice anlamanızı istiyorum. O, ancak şiddetli bir azaptan önce sizi sakındırmak için gelen bir elçidir. De ki, sizden bu hizmetim için hiçbir ücret istemiyorum. Ücret sizin olsun. Benim ücretim, Yalnız Allah'a aittir ve o her şeye şahittir de ki Rabbim hakkı gerçeği yerli yerine kor o bütün gaypleri bütün gizlileri bilir de ki işte gerçek geldi bütün açıklığıyla ortaya çıktı yalan ve sahte olansa sönüp gitmeye mahkumdur de ki eğer ben yoldan saparsam kendi aleyhime olarak saparım Şayet doğru yolu bulursam, bu da Rabbimin bana vahyetmesi sayesindedir. O, her şeyi işitir, kullarına pek yakındır. Kıyamet günü, o kâfirler, can kaygısına düştükleri zaman bir görsen, artık kaçacak hiçbir yerleri yoktur ve cehenneme yakın bir yerde yakalanmışlardır. İş işten geçtikten sonra, peygambere inandık demektedirler. Ama uzak yerden, ta dünyadan, İmanı nasıl alabilirsinler? Halbuki daha önce onu inkar etmişlerdi ve uzak bir yerden gayba atıp tutuyorlardı. Neticede tıpkı daha önce benzerlerine yapıldığı gibi kendileriyle arzu ettikleri şey arasına set çekilir. Çünkü onlar kıyamet hakkında gerçekten insanları kötü zanla düşüren bir şüphe içindeydiler. Fatır suresi Mekke'de indirilmiş olup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 Rablerin nezdinde kendilerine gazaptan başka bir şey arttırmaz. Kafirlerin inkârı onların sadece zararlarını fazlalaştırır. De ki: Baksanıza Allah'tan başka yalvardığınız şu şeriklerinize gösterin bakalım bana dünyanın nerelerini yaratmışlar? Yoksa göklerin yaratılmasında mı Allah'a ortaklıkları var? Yoksa biz onlara bir kitap verdikte onlar onun aydınlığında mı bulunuyorlar?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 hükmünü yerine getirip onları cezalandırır çünkü Allah kullarını tamamen görmektedir. Yasin Suresi Mekke devrinin ortalarında inmiş olup 83 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmetli Kur'an'a andolsun sen elbette gönderilen resullerdensin. Doğru yol üzerindesin. O Aziz ve Rahimden indirilen bir tenzil olup, ataları uyarılmamış haliyle kendileri de gaflette giden bir topluluğu uyarmak için gönderilmişsin. Onların çoğunun hakkında ilahi hüküm hak olarak kesinleşti. Artık iman etmezler onlar. Boyunlarına öyle boyunduruklar koyduk ki, onlar çenelerine dayanmaktadır. Boyunları yukarı, çeneleri kalkık, gözleri havada bir durumdadırlar. Hem önlerinden hem arkalarından bir set yaparak öylesine çepeçevre çevre sardık ki artık hiç göremezler onlar. Kendilerine müsavidir. Ha uyardın onları, ha uyarmadın. Artık iman etmezler onlar. Sen, ey Rasulüm, şu kimseyi uyar. İrşada can kulağıyla tabi olur. Görmediği Rahmana saygı duyup ondan çekinir. Müjdele onu, mağfiret onun. Şerefli mükafat onun. Ölüleri diriltecek biziz. Yaptıkları her şeyi ve bütün izlerini bir bir kaydeden biziz. Velhasıl her bir şeyi apaçık bir kitapta sayıp döken biziz. Sen şimdi onlara bir misal getir. Malum şehir halkını. Hani onlara da elçiler gelmişti. Evet, iki rasul gönderdik onlara. Yalancı dediler onlara. Bunun üzerine güçlendirdik onları bir üçüncü resulle dediler hep birden biz Allah'ın elçileriyiz size ahali dedi ki doğrusu Rahman'ın indirdiği bir şey yok siz de bizim gibi bir beşersiniz evet evet siz sadece yalancısınız resuller dediler elbette biliyor Rabbimiz size gönderilen elçileriz biz açıkça tebliğden başka bir şeyle yükümlü değiliz biz ahali dedi ki uğursuzsunuz siz Şayet vazgeçmezseniz sizi taşlarız. Acı mı bir azap size dokundururuz. Resuller cevap verdiler. Uğursuzluğunuz sizinle beraber. Çünkü siz imansızsınız. İrşad edildiniz diye mi böyle söylüyorsunuz? Haddi aşan toplumun tekisiniz siz." derken şehrin öte başından koşarak bir adam geldi ve onlara dedi ki: "Ne olur ey kavmim, gelin siz bu resullere uyun. Sizden bir ücret istemeyen Sizden hiç menfaat beklemeyen, dost doğru yolda yürüyen bu kimselere uyun. Hem ne olmuş ki bana, neden tapmayayım beni yaratana, hem sizlerin de dönüşü olacak ona, hiç ondan başka tanrı edinir miyim? Zira Rahman bana zarar vermek dilerse, onların şefaati fayda etmez, hem kurtaramazlar da. O durumda ben, belli bir sapıklıkta olurum. Ama bakın, ben Rabbinize inanıyorum. Sizler de bunu işitmiş olun. Ona, buyur cennete gir denildi. O ise halkını hatırlayarak, ah halkım bir bilseydi dedi. Ah bir bilseler, Rabbimin beni affettiğini, beni ikramlara gargettiğini.